Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ves salatu vesselamü ala seyyidil murselin Muhammedin ala alihi ve sahbi ecmaîn. Eûzü billâhi eş-şemîi'il alîm mineş şeytânir recîm. Rabbi eûzu bike min hemzât eş-şeyâtîn. فأعوذ بك ربا يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بك من عمي فهم لا يرجعون صدق الله العظيم اللهم نفعنا بالقرآن العظيم ebarikle naafiyen elhamdülillahi rabbil alamin. Estağfirullah el hayy el kayyum. Hasantukum bil hayy el kayyum lillahi mutebada ve dafaat illa billahil Muhterem dinleyenlerimiz, dersimiz biliyorsunuz münafıklarla ilgili ayet devam ediyor. 17. ayet gelmiş bulunuyoruz. İstedivullah nuru müsahabeyneydim ve beyimanihim. İnananların nurları önlerinden sağlarından kendilerinden önce gidiyor. Ama münafıkların nuru yarı yolda sönüyor. İşte o zaman onlar müminlere sesleniyor. Hem ne Biz sizinle beraber değil miydik? Biz dünyada cemaatta değil miydik? Camide değil miydik? E, hacca gitmedik mi beraber? Yola gitmedik mi? Şuradan gelmedik mi? e? E ne olacak? E bize bakın da biraz yolumuzu görelim, ışığınızdan istifade edelim. Bizim ışık söndü. E biz bu ışığı burada bulmadık ki. Biz dünyadan iman kazandık, salih amel işledik, bu nuru kazandık. Siz de dönün geri, dünyadan ışık arayın diyorlar. İşte... Bu durumu gören Müslümanlar, Rabbena etibim lenen nuruna, mağfirlena inneke ala kulli şeyin kadir. Ya Rabbi bunlar gibi bizim de nurumuzu yarı yolda söndürme. Bizi dinden, imandan mahrum eyleme. Son nefeste kelime-i şahadetten mahrum eyleme. Bizim nurumuzu tamamla ta cennete ulaşıncaya kadar. Zaten cennete girdim bir daha karanlıkta kalma tehlikesi kalmıyor. Magfirlena inneke şeyin kadir. Suçsuz, günahsız değiliz. Bizi de ama Niyetimizi, itikadımızı, inancımızı biz ikiyüzlülük yapmadık. Biz inandık diyerek milleti kandırmadık. Biz içimizle dışımızla iman ettik. Ne olur bizi bağışla. Sen her şey hakkıyla gücü yetensin diyorlar. İşte münafıkların ilginç bir halleri, şaşılacak halleri böylece bize temsil ediliyor. Ne kadar da hakikaten insanın Zihnine yaklaştırıyor değil mi? Karanlık içerisinde e, birkaç çalı çırpı buluyorsun. E, i̇şte onu yakacak bir şey buluyorsun. Neyse efendim. Veya yanında tedarikli geliyorsun. Orada onu yakıyorsun. E, rüzgar var işte efendim bir şeyin arkasına koyacaksın. Onu rüzgar söndürmesin falan. Öyle bir şey bulur musun bulamaz mısın meseleci Hadi buldun, tutturdun, yaktın. E, güzel şöyle bir istifade edeceksin. Zaten e, sabaha çıktın mı. Hani insan... Kelime-i şehadet okuyaraktan ahiret sahiline bir gemi attı mı, e, imanlı olarak öldü mü, zaten işi bitiyor. Bu, o da bunun gibi yani şimdi bu sıkıntı, gece tabii çoğalıyor. E, sabah olsa şöyle bir gün, güneş de olsa, oh diyecek hani, zaten ışığa ihtiyacı olmayacak ama, gece ayazında, gece soğuğunda, zifiri karanlığında, her türlü tehlikeye maruz bir durumda ortada kalmış bir insanın, ışığa ve ateşe ne kadar ihtiyacı olduğu, hepinizin malumu, e, bu durumda da e, bir rüzgarla, Ateşin birden giderilmesi, hatta senin ateşini yakan odunun malzemeni bile Allah e, süpürür ortadan. Daha odunları bile bulamasın bir arada. Bırak ateşin sönmesini. O durumda da e, karanlığa mahkum olunca insan sabaha kadar nereden ne gelecek bekler bir halde. Göz gözü görmez bir halde. Zor! Onun için endişeye, tereddüde, şekke, şüpheye, münafıkla ne gerek var? İnanan ne kaybeder, inanmayan ne kazanır? Sen inansana ya. Ahiret var mı? Öldükten sonra dirilmek var mı? Efendim hesap sorulacak mı? Sorulmayacak mı? E ne? senin ne ediyor? Hoca çok şey alakadır ediyor. Ne mesela? E ne mesela olur mu ya? Şimdi içki içme diyorsun. Kumar oynama diyorsun. Zina yapma diyorsun. Faiz diyorsun. Yalan deme diyorsun. Adam öldürme diyorsun. Millete iftira etme diyorsun. Büyü yapma diyorsun. E bunlar şimdi. Benim de bunlarla işim var. Canım istiyor. İhtiyaçlarım oluyor vesaire. E ne olacak şimdi? İşte ahiret var mı yok mu? Bunu bir anlasak da. Hesap sorulacak şimdi adam mesela lokantaya girdi, adam aşçıbaşı dedi ki ona veyahut karson dedi ki ona ye ya sen istediğin kadar ye ya ama şimdi bunun sonunda bir hesap ödetilecekse bir de kaç lira yani şimdi burası kaliteli diyesen kuru kuru ya on milyon yazarsan e adam da tabii ki yani ne kadar yiyecek ama sen şimdi ya efendim açık büfe anlıyor musun İstersen bir öküz ye. Ne yersen ye, ne olacak? On milyon çık işte yani. Tabi o zaman yersin. Ama ve lakin öbür türlü bir hesap sorarız. Yani şunlar kaç para? Ya çok önemli değil, önemli değil olur mu kardeşim? Ee, yiyecek de benim ödeyecek de benim yani sen nasıl önemli değil diyorsun. O zaman efendim, önemli değil, önemli değil ya sen ye al sonra ödersin diyenlerin adama ne kazık geçirdikleri meydanda. Dolayısıyla sen hesabını yapmak zorundasın. Sen adama sormak zorundasın. Ben ne ödeyeceğim? Bana ödettirecek mi seni? Yok hediye mi? Öyle ya şimdi. Bu zamanda adamın hediye hibe dediğine bile güvenilmiyor. Ondan sonra ben sana o kadar mı ye dedim canım. Ben bir iki çorba asma alacaktım. Hadi açlığını acıdım da karnında hoşum dedim. Sen ondan sonra oho neler yemişsin benden habersiz. Deyip de herif işi karıştırabilir. Onun içindir ki herkese taalluk ediyor. Bu konu herkesi ilgilendiriyor ve yakinen ilgilendiriyor. Ahiret var mı? Hesap var mı? Ceza var mı? Sorgu sual var mı? Varsa ona göre hareket edeyim. Yoksa ona göre hareket edeyim. Yani hoca efendi. Yoksa da boşuna enayi gibi yani. El alem yaptığı keyiflen zevk yanına kar kalırken ben böyle o haram bu günah canım çıktı ya. Canın çıkmadı senin canın. Sağ olsun. Senin canın esas ahirette sağ olacak. Sen merak etme sen rahat et. Yani munafıklık bir hastalıktır. Şüphecilik bir hastalıktır. Acabacılık bir marazdır. Adamı kemirir ya. Bu hastalıkla yaşanmaz. Sen inan. İnan bu var. Seni yoktan yaradan buyuruyor. E şimdi sen kendi elinde değilsin. Kendi elindeysen istediğin zaman uyuma, istediğin zaman uyanma, istediğin zaman hasta olma, istediğin zaman ölme, istediğin zaman doğma. E madem ki senin bunlara bir müdahalen yok. Kendinden haberin yokken doğdun, kendinden haberin yokken büyüdün. Zaten aklın başına geldiğinde iş işten geçti, ip elinden çıkmış. E, boyunu sana sormamışlar, gözünün rengini sana sormamışlar. Sipariş üzere efendim hiçbir şey yok. E, efendim ömrünü sana sormamışlar. Ne kadar yaşayacağını sana sormamışlar. Genetiğini, şifreni sana sormamışlar. Hastamız sağlam mı olacaksın? hiç şey sormamışlar. Zengin mi olacaksın, fakir mi olacaksın? Bu <gülüyor> böyle olsa, bu seçim insana kalsa. E, kim çirkin olur, kim fakir olur, kim hasta olur ya? E demek ki yani senin elinde olmayan bir şeyler gelişiyor. E bunları bir geliştiren var, bir yöneten var, bir yaratan var. Bunlar kendi kendine olmayacağına göre. E o zaman bir hesap yapmak lazım değil mi? Bir düşünmek lazım değil mi? Bu benim dışımda gelişen bu kadar olay var. Bunları bir yaradan yöneten var. Ki mutlaka var ama sen hadi varsayım yapsan bile. E neticede bu, bu zat, bu yüce zat e beni bir sorguya soru zaman da e benim bundan kaçacak bir yerim yok tercihim yok. Nasıl dünyaya gelirken tercihim yok kız mı olayım, erkek mi olayım, güzel mi olayım, çirkin mi olayım, hasta mı olayım? Sağlam mı olayım, fakir mi olayım, zengin mi olayım? Ahirette de yok. Cennete mi gideyim, cehenneme mi gideyim? Toprak mı olayım, arada mı kalayım, arafta mı durayım? Çadır mı bekleyeyim, parkta mı yatayım? Böyle bir tercihin yok. O zaman burada çok kısa bir dönem için dünyaya imtihana gelmişsin, gidiyorsun. Ortalama ömür 60-70 sene bunun 15 çocukluk efendim, öbür tarafı yıktıarlık. Yani arada insanın İslam'ın emirlerini tutup yasaklarından kaçacağı, mükellef tutulacağı bir dönem kısa. Burada tabii ki insan inanma yolunu tercih etmelidir. Onun için alimler ne güzel söylediler. Zamel müneccimu <tuh> ve Tabibu kilahuma en la haşralil ecsadi kultu ileykuma insahha kavlukuma felestu bi ve insahha kavli felhasaru aleykuma işte o zamanki tabi e, tıpla uğraşan diyelim Rum doktorları, Rum filozofları, Yunan filozofları, onlara müneccimler, efendim, kahinler dediler ki cesetler öldü mü, çürüdü mü bir daha dirilmez. Ben de dedim ki hoppala hele dur bakalım bir hesap yapalım. Bunları yaratırken şimdi mi yarattınız? Yok. Kendini siz mi yarattınız? Yok. Başkasını siz mi yarattınız? Yok. E sizin dışınızda bunlar geliştiyse, yaratıldıysanız ve sizin dışınızda, sizin isteğiniz dışında hiç bilginiz dahilinde olmadan öldürülüyorsanız hangi vakitte, nerede, ne şekilde öleceğinizi bile bilmiyorsanız tespitini bırak efendim müdahalesini bırak, bilginiz bile yoksa o zaman dur bakalım derler adama yani. Bu sürecin hiçbir tarafında dahlin yok, müdahalen yok, etkin yok, tesirin yok. Geliyorsun, dirilmeyecek de karar veriyorsun. Hesap yok, sorgu sual yok, herkes yapabildiği yapsın, yanına arkalacak kalacak diyebiliyorsun. Bu neye göre, neye dayanarak diyorsun? Duvara dayanarak diyorsun. Allah bu kadar peygamberler, efendim kitaplar indirmiş, peygamberler göndermiş, alimler göndermiş, bu hakikatleri beyan etmiş. Sen kendi kafana göre bir şey olmaz diyebilir misin? O zaman en basitinden bir hesap yapalım. Faraziye üzerinde duralım. Varsayım kabul edelim. Mesela. Biz kesin inanıyoruz ahiret var dirilmek var bu iman şartı ama Hani senle konuşmak açısından sen madem şüphedeyim diyorsun gel o zaman hesap yapalım Şimdi senin dediğin gibi dirilmek yoksa hesap sorgu sual yoksa benim bir kaybım var mı? Ben ahirete inandım diye ölçülü yaşadım Kimseye iftira yapmadım Kimsenin ırzına tecavüz etmedim Malını gasp etmedim Hırsızlık yapmadım Aleyhine gıybet dedik iftira yapmadım Adam öldürmedim Efendim faiz yemedim, yalan demedim, kimseyi kandırmadım vesaire namaz kıldım. Namazda ne var ya? Düzenli oldum, tertipli oldum, abdest aldım, temiz oldum, taharetime dikkat ettim, elbisemin temizliğine dikkat ettim, oruç tuttum, sağlığıma dikkat ettim, hacca gittim, her türlü sosyal faaliyetlerde Müslümanlarla tanıştım, fakir fukarayı araştırdım, kurban kestim, hayır yaptım, etlerini fakirlere dağıttım. Ne zararım var şimdi benim? Hani ben bunlara ahiret var, cennet, cehennem var diye bir hesapla yaptım. Ama sen diyorsun ki yok. Varsayalım yok. Ne zarar ettim? Ama bir benim sözüm çıkarsa. Sen hiç freni patlamış araba gibi tam gaz bodozlama gittin. Ahiret yok, hesap yok, cennet yok, cehennem yok diyerekten. Milleti kandırmayı uyanıklık saydın. Hırsızlığı bilmem neyi efendim ganimet saydın. Her türlü kötülüğü yaptın. Allah'ın bu kadar iyiliklerine, emirlerine rahat etmedi. Dünyada da tabi bunun neticesinde her türlü hastalığı, belayı, musibeti çekiyorsun. E günahların verdiği, sebebiyet verdiği hastalıkların haddi hesabı yok. Bedenen, sağlık açısından, maddi açıdan, iktisadi, ekonomik yönden. E günahlar, İslam'ın emirlerini tutmamak, yasaklandan kaçmamanın faturası çok ağır. Onu da bıraktık. Ahirette bu kadar azapla tehdit ediliyorsun. E sen bunları inanmadığın için hadi gidişin ediyorsun. Konuşanlara, efendim, önem vermiyorsun, değer vermiyorsun, her istediğini yapıyorsun. Yiyorsun, içiyorsun, helal haram, dümdüz gidiyorsun. Peki, ya benim sözüm çıkarda dirilmek varsa? Nereye kaybolacaksın? Ö Ölüp de kurtulabilecek misin? Yok. E, toprak olayım ben bırakın, cennet istemiyorum, Ce cehenneme de sokmayın desen, kabul ettirebilecek misin? Yok. Ebedi yanacaksın, buyuruluyor. İnsan... Bir faraziye bir varsayım olarak bile düşünse haşa ve kella iman şüphe kaldırmaz ama en azından ya çıkarsayı düşünen bile hesaplı davranmalı değil midir? Bugün insanımız kendimizden düşünelim en ufak bir risk ihtimali bulunan işe bile girmek istiyor muyuz? E o zaman biz doğru dürüst inanalım inanmaktan kimse kaybetmemiştir ama batıla inanmaktan kaybetmiştir. Hakka inanmaktan kar etmiştir. Son münhum yün Bu münafıklar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Artık onlar dönemezler. Çünkü İmam Abbas Hazretleri buraya mana veriyor. Münafıklar hakkında verdiği bu misalde Rabbinizle işte, Baraküte ne buyuruyor? Bunlar haktan sağırdırlar. Duyarlar ama duymazdan gelirler. Hakkı haykırsan bas bas bağırsan kulakları tıkalıdır. Batılı fısıldasan onlar kulak kesilirler. Onun için in hamhamel hakku feke enneke bilazemeyn ve in hemhemel batlu feke anneke esma'u min es-semri. Buyuruyor büyüklerimiz. Hak bas bas bağırsa sanki kulaksızsın. Ama batıl en ufak bir fısıltıyla bile konuşulsa sanki sen tamamıyla bütünüyle bir kulaksın. Böyle mi olmak lazım canım? Fısıldasa bile insan ne söyleniyor orada? Ne konuşuluyor orada? Dur bakayım ben de duyayım. İnsan hakkı aramak durumunda değil midir? Batıl bas bas bağırsa da, batılın sadası gür çıksa da insan ona kulak tıkamak durumunda değil midir? Sen ne yapıyorsun? Bir yerde bir fısıldanan bir batılı bile şişt, ne diyorsunuz orada? Kimi dedikod ediyorsunuz? Kimin hakkında konuşuyorsunuz? Kimi gıybet ediyorsunuz? Kim ne yapmış? Kim ne yapmamış? Fısfısfısfısfıs fıs fıs. Onlara kulak veriyorsun Allah sana bu kadar ayetler indiriyor Helallar, haramlar, emirler, yasaklar, yapacakların, yapmayacaklar Ama Bana ne diyorsun? Onun için bu saatler çok önemli Bu vakitler çok önemli Günler, geceler bizi Rabbimize taşıyan binekler Şunu aldığımız, verdiğimiz nefesler Şu saatler Bizi Rabbimize ulaştıran matiyeler, merkepler Gidiyoruz Allah'a Celle Celle. Neleri dinleyerek acaba? Neleri düşünerek acaba? Neler yaparak acaba? Ne cevap vereceğiz acaba? Bunu düşünmek lazım. Hakkı kabul etmezler, dilsizdirler, hakkı söylemezler, içlerinde kafirliği gizliyor, dışarıdan dilinden eşek öyle iman açıklıyor. Bunlar hakkı söylememiştirler. Dolayısıyla. Kelime-i şehadet getirse de ben Müslümanım dese de kalbinde kafirliği gizlediği için dilsiz gibidirler. Haktan sağır, haktan dilsiz. Es-sâki hak şeytân dilsiz şeytan haktan sessiz ve haktan kör bu kadar ibretli delilleri görmekten kördürler. Artık bu sıfatlarla mutlasif olan bir Kişi yani sağır, dilsiz ve kör bir insanın e, maksadına erişmesi, aradığını bulabilmesi, doğru adrese gidebilmesi ne kadar imkan dışıysa elinden tutulmadan, yol gösterilmeden, yardım olunmadan değil mi? Aradığını bulması, maksadına ermesi sağır, dilsiz, kör. Bu nereden nereye binecek, nerede inecek, nereye gidecek, nereden çıkacak, nereden inecek. Bu kadar uçurum. Bir de efendim yollarda kazılıysa, zaten adam bildiği yolda düz giderken bile her günde bir kazı oluyorsa, parkeler sökülüyorsa, taşlar değiştiriliyorsa yandı. E onun için hava dumanlı, ortalık karışık, toz duman birbirine karışmış, su bulanık. Herkes çıkıyor bir şey konuşuyor. Adam da neye inanacağını şaşırıyor. Ne olacak şimdi? Artık onlar dönemezler. Nasıl dönecekler? Dönmek istemiyor. Allah Teala kulak vermiş, göz vermiş, dil vermiş, akıl vermiş, en önemlisi akıl vermiş. Şimdi sen bunu hakkı idareti bulma arayışında kullansan Allah Teala buldurmaz, buldurur. E niye buldurmuyor? E sen baltayı taşa vuruyorsa. Allah Teala'nın verdiği kulağı Allah'ın düşmanlarını dinlemeye kullanıyorsun. Allah Teala'nın verdiği gözü Allah'ın yasaklarına bakmak kullanıyorsun. Allah Teala'nın verdiği dili Allah'ın dininin ve dostlarının aleyhinde konuşmaya harcıyorsun. E şimdi sen bütün emanetleri e, zayi ediyorsun. Allah da sana yok ya kulum sen öyle yapıyorsun ama ben seni gel zorla hidayet edeyim demez ki. O zaman imtihan olmaz be kardeşim? Böyle imtihan olur mu ya zorla? İyi o zaman e, öğretmen de gelsin çocuğun Efendim soruları cevaplarken e, müdahale etsin. Çocuk orada A şıkkı mı B şıkkı mı derken yanlış yere A'yı e, efendim işaretleyecekken o da gelsin ona olur mu öyle şey? B şıkkı e, efendim işaretleyeceksin yavrum desin mesela. Böyle bir imtihan mefhumu var mı? O zaman Rabbimiz buyuruyor. İsteydü billah ve Allah'ın hidayet erdirdiği kişi işte odur ancak hidayet ermiş kişi emen O kimi de saptırırsa, o kimi saptırır? Ya e hakikeni saptırır. Dalalet yoluna mesai harcayanları saptırır. O zaman da felenteci de lev Allah'tan başka onlar için kendilerini hidayet erdirecekler, doğru yola eriştirecekler bulamazsın. Allah'ın dışında onlara dostlar bulamazsın, bulursun çok dostlar ama o dostlar onları daveter. O dostlar onların postuna mal eder, gerisini yüzer, onu cehenneme iter, dünya akırette zarara ziyana sevk eder. Ama Allah Celle Celaluhu hakiki dost. Ama bu kişi Allah'ın velaatinden dostluğunda ne de tek çekmiş, Allah ile irtibatı kesmiş Celle Celaluhu. Allah'ın düşmanlarıyla işbirliği içine girmiş. E o zaman sen onlar için başka dostlar bulamazsın. Kıyamet günü biz onları suratları üzere. Neden? E dünyada seni diğer yaratıkların, canlı yaratıkların Mahluklerin, hayvanların Hayvan Canlı yaratık demek Ama allah Teala bu hayvanlar Bu canlılar içerisinde insanı eşrefi mahluk olarak Ehsen-i takvim Üzere yaratmış Ne yapmış? Ayakları üzerine dimdik Tutmuş ve onu Başı havada olarak Yürütüyor Yüzü yukarıda olarak yürütüyor Diğer canlılar öyle yürüyemiyor. Ama şimdi Allahü Teala sana bu ayakları vermiş, seni dimdik kılmış iken sen tepe aslak Lekad halaqna'l takvim. Biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. En güzel bir kıvam vermeyle ona kıvam verdik. Akıl, fikir, göz, kulak, el, ayak. Insandan mükemmel bir yaratık yok. Ama şimdi Sonra biz onu alçakların en aşağısına ter çevirdik. E Tabii ters dönene Allah döndürür. Allah er bir ma bu Allah diyor münafıkları kendi kazandıkları suçlar sebebiyle ters döndürmüştür. Cumartesi'ye çevirmiştir. Baş aşağı etmiştir. Tepe aslak etmiştir. Çünkü külle marduğu ile fitnet urki sufya. Ne zaman şirket çağrılsalar? Ne zaman imansızlığa davet edilseler? Ne zaman Allah'ın dinin kitabın Kur'an'ın e vatanın, milletin zararına bir konuya, toplantıya davet edilseler balıklama içerisine tepe taslak dalarlar. E Allah sevgisi yok, din sevgisi yok, kitap ba bağlılığı yok. Vatan sevgisi yok, ümmet sevgisi yok, millet sevgisi yok. Bu şekilde kendi menfaati için, kendi çıkarı için her şeyi satan bizi niyet olursa Allah da ne buyuruyor? entedü Allah Allah Allah'ın saptırdıklarını Siz doğru yola mı getirmek istiyorsunuz Ben adamı saptırırsam bile bile saptırırım. ve Allahallah Allah m Allah onu körü körüne değil bilerek saptırmıştır saptırdığı kulunu kimse o İsimlerden isimlerden bahsetmiyoruz vasıflardan bahsediyoruz hiçbir kimseye de niyet etmiyoruz kimse hakkında da böyle bir Efendim hayalimizde bile şu adam mı bu adam mı diye bir niyet yok ama bu Allah'ımızın tarifleri Şimdi sana Allah bu kıvamı vermişken sen bu kıvamı koruyamazsan, sen bunu ters çevirirsen, sen işi tersine döndürürsen, Allah'ın verdiği celal nimetlerle Allah'a isyan edersen, Allahü Teala'nın verdiği imkanları Allahü Teala'nın dinine, kitabına, dostlarına karşı efendim cephede kullanırsan Allah da seni kıyamet günü ne yapar? Yüzün üstüne mahşerde haşreder. Cehenneme sevk eder. Rumyen, körler halinde. Öbürkümen Dilsizler halinde. ben Sahırlar halinde. Kütük gibi. E kütüğün cennette ne işi var? mevam cehennem. Odunun yeri ateştir. Gidecekleri yer cehennemdir. Külle mahabet. Zidinahüm Ne zaman cehennemin diyor biraz alevleri azalacak olsa hemen onlar için cehennemin ateşini artırırız. İşte. Kardeşler. Muhterem dinleyenler. Cehennemin ateşini şu anda İsteyen yakıyor, isteyen söndürüyor. Bunu Rabbim bizim elimize vermiştir. Kimse kendisini kandırmasın. Onun için ne buyurdu ulemamız? İttequn-narallati oqedtum, innakum fil ma'siyeti Kendi yaktığınız ateşten sakının. Çünkü siz Allah'a isyanda haddi aşmışken işte o zaman bu ateşi alevlemiştiniz. Tutuşturmuştur. Cehennem gaz, gazla, mazotla, doğal gazla, föloille yanmaz. Cehennemin yakıtı insanlarla taşlardır. Kibrit taşları tabii ki daha çok yaksın diye ama o insanları da oraya sevk eden Allah'ın onlara gazabıdır. Allah'ın onlara gazap etmesine de sebebiyet veren onların Allah'a karşı isyanlarıdır şaraha ve hatalar beni Adem. Cenneti Allah'ın gazabıyla Adem oğullarının hataları kızdırıyor. Bak şaraha tutuşturuyor, alevini artırıyor. Kulle makabet ciddam Ne zaman alevi dinleyecek olsa biz onu Mevla vurur daha çok alevlendiririz. Böylece alevi bitmez. Onun için 5 vakit namaz vaktinde Farz namazların vaktinde Allah'ın Münadisi bir melek Nida eder tabi ki müezzin ezanı okuyor Nida ediyor bir yandan Bir yandan da melek nida ediyor Melek ne diyor Eyvennâs Kûmû ilâ nîrânikumulletî Evkattümûhâ Featfîûhâ Vissalâh Ey insanlar Kendi tutuşturduğunuz Ateşlere Müdahale etmek üzere Yangın var Ocak yanıyor Baca tutuşmuş Evler ocaklar yanıyor Neden Allah denmiyor La ilahe illallah denmiyor Zikredilmiyorsa Kur'an okunmuyorsa Devamlı içkiler kumarlar Efendim vesair günahlar yapılıyorsa O ocak yanıyor Namaz vakti geçiriliyorsa Orada ateş var e neden? E hoca bende öyle olur mu? Bizim evde klima var. püfür püfür biz rahatız. Anladık da biz öbür taraftan bahsediyoruz. Bir görünen tarafı var, bir görünmeyen tarafı var. E sen görünmeyen tarafı ne biliyorsun? Ben ne bileyim canım Allah peygamber gelmiş, bildiriyor peygamber göndermiş bize. Ben size onu duyuruyorum. Benim görevim bu. Hoca sen işine bak diyene ne dedi efendi hazreti? işime bakıyorum. Çünkü işim bu. Bunu anlatacağız birbirimize. Birbirimizi uyaracağız, uyandıracağız. Şimdi ama gözü kör. Önünde uçurum var diyelim oraya doğru gidiyor. Adam tam gaz. E bunun kolundan tutmak insanlık görevi değil mi? Bırak İslamlı. İnsanlık görevi değil mi? E yok ya bırak şimdi nasıl gümleyecek aşağı doğru bir seyredelim gülelim diyen. Bırak Müslümanlığı insan olabilir mi? E o zaman. E, insanlardan bu konuları bilmeyen insanlara uyarmak duyurmak... Efendim ya benim moralimi bozuyorsun keyfimi kaçırıyorsun hiç böyle şeyler aklımda yoktu bak aklıma neler soktun demenin bir manası yok ki birbirine teşekkür edelim Allah razı olsun diyelim değil mi efendim ben sana diyorum ki bak önünde bir uçurum var bir tehlike var yani buraya dikkat etmek lazım Allah'ımız böyle buyuruyor dediğim zaman sana Rabbimizin buyurduğunu duyurduğum zaman ben sana iyilik yapmış olmuyor muyum iyi niyet taşımış olmuyor muyum yani ama adam çıkmış köprüye kendini atacak o polisler Allah razı olsun onlardan, Allah selamet versin, işten rast getirsin onlar tabii. Asayiş e, şehir içinde onlar, şehir dışlarında, taşralar, dış bölgelerde tabii jandarma, asker. Allah hepsinden razı olsun. Ne fesatları önlüyorlar, ne belaları kaldırıyorlar, ne uyuşturucu şebekelerini çökertiyorlar, ne fuhuşuvalarını çökertiyorlar. Efendim yani ne insanları kurtarıyorlar, çok sevap alıyorlar. Bu asayişi temin etmek, güvenliği temin etmek çok büyük sevap. Allah hepsinden razı olsun askerimizden, polisimizden. Onu görmüyor musunuz haberle? Yıkılıyor bu kadar efendim insanlar ne kötülükler, ne zararlar, ne planlar, ne hesaplar içerisinde efendim çoluk çocuğumuzu zehirleyecekler uyuşturucu tacirleri, yok fuhuşuvaları, yok küçük çocuk pornoları, bilmem neler. E bunları hep emniyet uğraşıyor, askeriye uğraşıyor. Allah hepsinden razı olsun. Askeriye tabii bir de vatanı koruyor, o nöbetler o efendim şerhat boylarında onu sorma. Onların o yaptığı Hiçbir şeyle kıyas edilmez. Ne büyük işler. Çalışıyorlar. E şimdi diyorum işte köprüden adamı kendine atmak kalkıyor. Veya da ta tavana çıkmış kendi atacak. O polisler ona ne kadar efendim ee, dil döküyor, şunu yapıyor, onu ikna edeceğiz işte efendim. Niye sen... Kendine akıyorsun ya yazık değil mi sana falan ya sevgilim beni terk etti işte karım beni terk etti falan Ya yapma etmez canım buluştururuz ederiz işte vereyim telefonunu siz arayın da gelecekse kabul edecekse ben atmayım kendimi de falan pişman Bazı kere kaç kere köprüde öyle tıkalı kaldık sonunda mesela polislerin kurtarma operasyonu çıktı E neticede çok doğru yapıyorlar E bazı kere yanına yanaşmaya çalışıyorlar bir gafret anını kolluyorlar pat diye yakalıyorlar adamı Oh ne kadar seviniyorlar bayram ediyorlar ya tabii ki bir canı kurtarmak bütün insanlığı kurtarmak gibidir ama şimdi bazı kere o adam kafayı yemiş veyahut da aklı başında değil polise yumruk atıyor askere de ya, yani adam o yine de onu sen bana ne yumruk atıyorsun ya ben seni kurtarıyorum da sen bana vuruyorsun he al aşağı köprüden aşağı yuvarlıyor mu yok ne kadar ağır hakaretlere maruz kalsa ne kadar sövüp saysalar ne, e, hatta e, bizzat e, müdahaleye ve saldırıya maruz kalsalar bile yine ne yapıyorlar? Ya bu adamın şimdi aklı biraz yerinde değil onun için bu hareketi yapıyor ama aklı başına geldiğinde e, doğruyu anlayacak diyorlar ve onu kurtarıyorlar adam da hakikaten bir zaman sonra ne kadar teşekkür ediyor dua ediyor mesela ya benim hiç aklım o anda gitmişti çıldırmıştım aklım dengemi kaybetmiştim Allah sana razı olsun ben yoksa şimdi ölmüştüm de bu kadar insan hayatı kurtulmuştur yani bu E demek ki İnsan önünü görmüyorsa, insan e, o akla sahip bulunmuyorsa, kendini bir tehlikeye, bir uçuruma, göz göre göre atmaya kalkıyorsa, bunun elinden tutmak İslamiyet'in farzıdır. Hatta namazı bozmayı emrediyor İslamiyet. Allah Teala buyuruyor benim huzurumda farz namazda bile olsanız bir körün uçuruma düşeceğini veyahut da bir çocuğun e, kaynayan bir tencerenin içine elini sokup devireceğini yanacağını veyahut da neyse. Bir hayvanın bile ölmesi demek Bir hayvanın ölümüne bile insan seyirci kalabilir mi canım? E bu durumda namazı bozmayı Allah farz ediyor. Namazını bozacaksın diyor. O körü kurtaracaksın, o çocuğu kurtaracaksın. Namazı bozacaksın diyor. Yok ya Rabbi ben senin huzurundayım, ben kimseyi düşünemem şu anda falan desen günahkar olursun. Allah sana sorar. Namazın kazası var, o işin kazası yok. Bak selam verirsin, yeniden başlarsın. Ama o adam öldü dansın geri getireceksin. Onun için sizin iyiliğinizi isteyen insanlara sizin kötülüğünüzü istiyorlarmış gibi davranmayın. İyi niyet taşıyanlarla kötü niyet taşıyanları bir tutmayın. Ne olur size çeşi olmayalım. Bizim biraz keyfimizi kaçırıyorsa bu ayetler hadisler ahireti bize düşündürüyorsa bir sorgu sual bir hesap kitap içine bizi sokuyorsa bundan Kocun mu rahatsız olmayalım. Neden e sonsuz saadetimiz söz konusudur. İnşallah ebedi ahirette rahat edeceğiz, kardeşim ya. Bugün dünyadayız yarın ahiretiz. Bak ansızın öleceğiz, gideceğiz. Bundan dolayı Allahü Teala kezalik enfesülü ayet ve la alaum Bak ne misaller, ne örnekler, ne ayetler açıklıyoruz. Belki dönerler diye, hidayet bulurlar diye, kafirliği bırakırlar diye. Hatta bazı kere azaplar da yapıyor allah Teala Musibetler de veriyor, sıkıntılar da veriyor Hastalıklar da veriyor Yine kuluna iyi niyet taşıyor Rabbimiz Tebarike ve Teala Biz onlara diyor ahiret azabından önce Dünyada en yakın azaplardan da bir kısım tattırırız Neden? Belki dönerler diye Yani yine allah Teala neyi istiyor? Ebedi ahirette rahat etmemizi istiyor İnsan kötü isteklerine Gen vuramıyorsa Kötü yolda Dolu dizgin gidiyorsa Allahu Teala ona dur diyor. Durmazsa bazı imtihanlar da yapıyor. E şimdi bunu dinlemek lazım. Şu anda Allah bize irade vermiş, kudret vermiş. Cüz'i de olsa bu irade-i cüz'iye de olsa bu sebep olma yönünden öne geçiyor. Allah-u Teala Hazreti bizi teşvik ediyor. Bak kulum kendi isteğinle dön. Vakit varken daha son nefesini vermeden, ölmeden, hayattasın yaşıyorsun dön ya. lallah Teala Teala efrahü bitevbeti abdil mümin. Allah bir günahkar kulunun tevbesine ne kadar seviniyor? Ne kadar mı seviniyor? Ona da Resulullah misal veriyor. Sallallahu aleyhi ve sellem hep örneklerle anlatıyor. En kıymetli bir varlığını yitirip de, senelerce arayıp da, sonra bulan, çocuğunu bulan diyelim. Öyle 10 sene, 20 sene çocuğunu kaybeden var ya. Ne kadar sevinir? 10 sene, 20 sene, 30 sene çocuğu olmayan kısır bir insan. Hele bir de kocası da sıkıntı yapıyorsa, akrabası da sıkıntı yapıyorsa... Efendim sen niye doğuramıyorsun çocuğun yok mocun yok diye hakarete maruzsa. O doğurduğu zamana kadar sevinir? İşte kaybını yitiğini bulandan ve kısırken doğurandan daha çok seviniyor Allah. Kime? Mümin kulunun tevbesine. O zaman niye şeytanı sevindiriyoruz o bizim baba düşmanımız? Niye Rahman'ı üzüyoruz, gazaplendiriyoruz? O bizim hakiki dostumuz, velimiz ve Mevlamız. E kulum kendi isteğinle bak iraden elinde. Ama yarın işten geçecek. E can Boğaza geldim, iş işten geçmiş, ben şimdi döndüm. Cık, nereye döndün? Mevla buyuruyor o zaman tevbe kabul değil. İnni tübtül an. Ve leyseti tevbetüllezine amelûne O kimselerin tevbesini kabul etmem, dönüşlerini kabul etmem ki, günahları işlerler, işlerler, işlerler. Hatta izâ hadara ahadehumul mevt. Kale inni tübtül Ölüm geldi mi, e ben şimdi döndüm derler. E şimdi döndün ama. Efendim zaten zina edecek halin kalmamış. İçki içecek halin kalmamış. Kumaranacak halin kalmamış. Haşa Allah'a peygambere sövecek dilin kalmamış. Her şeyin bitmiş, pilin bitmiş. Şimdi tövbe ettim. Olmadı ki. Ve lellezine mutlu'nun küffar. Nisa suresinde bu ayetler. Hep bak ayet okuyorum. Kendimden bir yorum kattığım yok. Kendileri kafir olarak ölenlerin de tövbesi kabul değil. Onun için dönüş fırsatı varken bunu değerlendirelim Allah buyuruyor. Değerlendirin. Kendi isteğinle dönüyor musun dönüyorsun. Bak dönüyorsan kazanıyorsun. Ha yok. Ben dönmüyorum o zaman. Küllü nefsin zahikatül mevd. Her canlı ölümü tadacak mı? Tadacak. Sonra ne olacak? Ot gibi biteriz yiteriz. Sen öyle zannet. Fümmeyleynâ turcaûd. Sonra ancak bize döndürüleceksiniz. Onun için bütün cenazelerin tabutun üstünde yeşil örtüde bu ayeti yazıyorlar. Eğer bu ayet ölüye lazım olsaydı, faydası olsaydı tabutun içine koyarlardı. Nereye koyuyorlar? Dışına. Niye? Herkes okusun anlasın diye. Hocalar da hep bunu her cenazede dile getiriyorlar. Sonra bize döndürüleceksiniz. Yani isteyerek dönüyor musun dönmüyor musun? Dönüyorsan buyur dön. Dönmüyorsan e, öldükten sonra döndü olaş Gürcü kapısı demiş. Sonunda mutlaka bize döneceksiniz. E, o zaman ne hesap göreceğiz? Şimdi sen... İnna lillâh ve inna ileyhi râciûn'' ''Başına gelen her musibete karşı, Allah'a karşı gelmezsen, beni mi buldun demezsen, kazaya rıza gösterirsen, haddini aşmazsan, biz Allah'a aitiz, O'nun malıyız, mülküyüz, O'nun kuluyuz, kölesiyiz, biz ancak O'na döneceğiz'' dersen, ''Seve seve Rabbine yönelirsen, Mevla da senin canını alırken'' بيورورك استعيذ بالله يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي فادخلي جنتي أي benim ذكرم لا Kur'an'ımla, ayetlerimle, mutmainne olan, huzura kavuşan, sükunat erişen, tatmin olan ruh, sen Rabbinden razı, Rabbin de senden razı olarak dön Rabbine gel. İşte dünyada döndüm Allah'ım sana tevbe ettim diyenlere Allah da böylece kabul olarak dön buyuruyor. ''Gir kullarımın içerisine, gir dostlarımın içerisine, gir Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem cemaatine, o peygamberlerin, ashabının, o alimlerin, velilerin, o dostların cemaatine, buyur gir kullarımın içerisine, buyur gir onlarla birlikte cennetime.'' Dünyada gönül cennetine girersen, orada da hakiki cennete erersin. Nice insanlar inşallah sırattan tökezlenecekken, dinledikleriyle amel ederek şimşek gibi geçer olsun inşallah diyoruz. Ve ahiru da'vanan elhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahibi ecma'in el ve selamun alel murselin Elhamdülillahi rabbil alemin Evet. Bizden dua isteyenler, efendim hastalar için, çocukları hasta olanlar için dua isteyenler oluyor. Allah Teala ve Tekaddes Hazretlerine niyaz ediyoruz. Okuduğumuz ayet-i kerimeler hürmetine Burada okunan ayet, hadisler ve zikirler hürmetine ve siz dinleyenlerimizin Allah rızası için amin diyen dilleri hürmetine Allah Teala ve Tıkıdız hastalıklarımıza, hastalarımıza, bizden duasen hastalara, özellikle çocuk hastalara, hepimize acil şifa, dertlerimize, deva, borçlarımıza, edalar, ihsan eylesin. Fakir kullarını hazine-i gaybinden heladan merzuk eyleyip cümlemizi haramlardan, şüphelerden, şeklerden, tereddütlerden, nifaklardan, şikaklardan mahfuzu emin eylesin. Allah Teala ve tekaddes hazırları bütün dinleyenlerimizi bütün dinledikleri yerlerde feyizlere, nurlara, bereketlere, rahmetlere gark eylesin. Amin. Bütün evlerinize, bütün ocaklarınıza, bütün dinlediğiniz yerlere Allah Teala feyizler, rahmetler idhal eylesin. Şifalar, bereketler, devalar. Kur'an'ın devasıyla Allah cümlenizi tedavi eylesin. Bütün hastalıklarımızı tedavi eylesin. Amin diyenlerimizin nar azad azat eylesin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve âli ve sahabelerimizin tayyibinden, zahirinden. Ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil âlemin. Gönül sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca